Babam derdi ki, babam derdi ki yavrum, küçüğü küçümseme, küçücük bir darbeden kalp kırılır mı deme. Orman nasıl yanarsa bir kibriti çakmakla, hayırlar da kül olur bil ki başa kakmakla. Babam derdi ki yavrum, kibir şeytana hastır. Şeytanla dost olanın akibeti iflastır. Dünya hırsı doyurmaz, yedikçe aç kalırsın. Kibirde yükselirsen, kabirde alçalırsın. Babam derdi ki yavrum çürük tahta boyanmaz Boyansa da sıratta ilk adıma dayanmaz Bil ki o gün ameller karşımızda duracak Önce kendi nefsimiz bizden hesap soracak Babam derdi ki yavrum Dostun postuna kanma. Allah'tan başkasına güvenip de yaslanma. Var gününde sevilir, el üstünde olursun. Dar gününde kendini yapayalnız bulursun. Babam derdi ki yavrum, öfke kanla beslenir. Şeytan Adem oğluna öldür diye seslenir, vehimler vesveseler öfkeye katran döker. Şeytan ancak Emruz besmeleyle diz çöker. Babam derdi ki yavrum kimseye sır yükleme, hiç kimseden sınırsız bir sadakat. Bekleme İnsan pervane gibi rüzgar bulunca döner Gündüz fener kesilir Gece olunca söner Babam derdi ki yavrum Şükredip duruyorum Açgözlü insanlara Hep şunu soruyorum bir avuç kara toprak, üç metre kefen için, Cehenneme bu kadar ısrarla talep niçin? Babam derdi ki yavrum, insanoğlu savrulur, Kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur, Makam mevki para pul insan olmaya yetmez. İnsanda irfan yoksa ceset beş para etmez. Babam derdi ki yavrum borç insana tasmadır. Kölelik fermanına hem de mühür basmadır. Faizin güler yüzlü maskesine aldanma, O şeytan sarmalına düşen kurtulur sanma. Babam derdi ki yavrum, insanoğlu nankördür, Herkeste kusur görür, kendi nefsine kördür. O kas katı kalbini tarife taşlar yetmez. Allah affeder amma insanoğlu affetmez. Babam derdi ki yavrum diplomalı cahiller, Kur'an'a kin üreten bir zümreye dahiller. Hiçbiri kurtulamaz girdiği dar kafesten Ve hiçbiri utanmaz tükettiği nefesten Babam derdi ki yavrum ölüm herkese yakın Onunla arkadaş ol kaçmaya kalkma sakın Ölümle barışırsan ömürle barışırsın, Yoksa her türlü şerde şeytanla yarışırsın. Babam derdi ki yavrum, Rabbi nedir dönüşün, Huzuruna çıkacak yüzün var mı bir düşün, Sırattan geçmek için iki kanat gerekli Biri Kur'an biri de düşünmektir sürekli Babam derdi ki yavrum dedikodu zillettir Dilden dile bulaşan kronik bir illettir Kur'an uzaklaş diyor gıybetin vahşetinden Çünkü insan tiksinir ölmüş kardeş etinden Babam derdi ki yavrum dine hurafe katma Türbede mum yakıp da şirki din diye satma Yanlarında dururken Kur'an gibi bir liman, Gör ki şirk denizinde boğuluyor Müslüman. Babam derdi ki yavrum, Şerde hayır arama, Unutma ki şeytanlar, Bal dökerler harama. İnsan nefsi zayıftır, aç gözlüdür bilesin sabrı silah eyle ki ona galip gelesin babam derdi ki yavrum bu yol hayat yoludur tehlikeli virajlar kavşaklarla doludur dikkat et Kur'an'daki kırmızı ışıklara Kaza yaparsan eğer Suçu kendinde ara Babam derdi ki yavrum Rabbimiz lütufkardır Her zorluğun sonunda mutlak kolaylık vardır Ümitsizlik şeytanın kurduğu bir tuzaktır Allah'a yaklaşanlar... ...tuzaklardan uzaktır. Babam derdi ki yavrum... ...kendini helak etme. Cahillerden yüz çevir... ...boşa nefes tüketme. Çünkü... ...canlı cesetler ne görür... ...ne duyarlar... ...onlar... Sadash putların buyruğuna uyarlar. Babam derdeki yavrum, kadere küsme sakın. Bil ki seni yaratan sana senden de yakın. Ne gaflet, ne cehalet, ne sefalet kaderdir. Allah. Ancak sabreden kullarla beraberdir. Babam derdi ki yavrum, pişmanlık kurtuluştur. Vicdanla yüzleşerek yeniden varoluştur. Pişmanlık yanmak değil, yanınca sönmemektir. Hak yolundan bir daha. Geriye dönmemektir Babam derdi ki yavrum Sık gidersen dostuna Bir gün eşik dibinde yer bulursun postuna Kendini bilmeyenin Bil ki dinmez gözyaşı Çünkü sonunda çatlar Dostun da sabır taşı Babam derdi ki yavrum, özgürlük zihindedir. Aklı selim beyinler zindanda da zindedir. Nice köleler var ki, iffetin kalesidir. Nice sultanlar var ki, nefsinin kölesidir. Babam derdi ki yavrum, Çağdaşlık dedikleri, çürümüş bir ahlakın erozyon delikleri. Moda sık sık değişen bir heva dürtüsüdür. Oysa hiç değişmeyen iffetin örtüsüdür. Babam derdi ki yavrum bilmeceler kolaydır. Lakin insanı çözmek inanılmaz olaydır. Kimi durur sınırda, kimi yıkar bendini, Kimi pişer ateşte, kimi yakar kendini. Babam derdi ki yavrum her şey açık bu dinde. Şeytana dikkat diyor 190 ayetinde. Ne yazık ki insanlar bu çığlığı duymuyor. Hayvanları ürküten vahşetine doymuyor. Babam derdeki yavrum insanoğlu aldanır. Servetini gördükçe kendini Karun sanır Secde eder tapınır kotrasına jipine Bilmez ki nice Karun girdi yerin dibine Babam derdeki ki yavrum kürsülere boş çıkma seni dinlemek için koşup geleni sıkma. Mikrofon buldum diye uzatırsan sözünü dinleyen önce esner, sonra yumar gözünü. Babam derdi ki yavrum hayvanları yermeyin. Onlar sözden andamaz. Ahlak dersi vermeyin. Edep, haya, haysiyet ancak insanı bağlar. Bu durum hayvanlara özgürce yaşam sağlar. Babam derdi ki yavrum, secde şuur demektir. Şuur yoksa ameller beyhude bir emektir. Nefsani fırtınalar imanı söndürmesin. Sen gafleti öldür ki o seni öldürmesin. Babam derdi ki yavrum, zehirde bal arama. Nefsin istese bile dönüp bakma harama. Zina caziptir, çeker yaklaşanı bir anda... Ona yaklaşmak bile Yasaklanmış Kur'an'da Babam derdi ki yavrum Fitne katilden beter Bir fitne Yüz binlerce insan katline yeter Fitneler Toplumları önce kinle yoğurur Sonra da Akıl dışı Katliamlar doğurur Babam derdi ki yavrum Bütün dertler bir yana Kur'an'da ümitsizlik haramdır Müslümana Her çilenin bir ecri Gecenin fecri vardır İnsanın selameti Ancak sabrı kadardır İnsanın selameti ancak sabrı kadardır.